Asıl bayram ne diyor musun? Bayram. İmanla göçersen, bayram. İçeriye i̇manla kaparsan, bayram. İkinci bayram, kabirde Melaike'nin sorduğu soruya cevap verirsen birbis cevap, bayram. Üçüncüsü ve tarik ve önceden ve tarik ve sahil, ehlin, cennet, cennet. ehlin üçüncü bayram. Dördüncü bayram cehennetten kurtulursan, cennet ateşlerinden dördüncü bayram. Beşinci bayram, cennete dahil olursa bayram. Sonra cemal-i bağ kemal-i bayram. Altı bayram almış. Daha o sayarım bayramları be. Dostlarımızla da buluşursak bayram. Kim kimi severse onlar halde buluşur. Kötüler kötülerle. İyiler iyilerle. <gülüyor> Biz seviyor musunuz? Mahşerden beraber olacak. Peygamberi seviyor musun? Mesela Peygamberi seviyor musun?